Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l alemin. Ve sallallahu ve sellem ala izniyle Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi aileleriyle Ashab-ı kiramdan Enes olan Malik radıyallahu anh bir hatırasını naklediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le oturduğumuz bir zamanda buyurdular ki Şimdi yanınıza birisi gelecek. O cennetlik bir adamdır. Oradakiler meraklanmışlar. Gelecek insan cennetlik birisi. Biraz sonra Ensar'dan, yani Medine'li Müslümanlardan birisi yeni abdest almış, ellerinde de terlikleriyle içeri girmiş. Bakmışlar ki, ya bu bildiğimiz adam, ya yabancı biri değil. Böyle onlar çok büyük, işte bizim deyimlerimizle evliyadan bir zat girecek zannetmişler. Sıradan bir Müslüman girmiş. Tekrar ikinci gün benzer bir olay olmuş. Üçüncü günde benzer olay olmuş. Üst üste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik adam diye bir ifade kullanmış. Başka bir sahabi Abdullah İbni Amr i̇bnil anhuma bu zatın peşine takılmış. Bu kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik adam diyor bunun için. Merak etmiş. E bunu nasıl çözecek? Camide zaten beraberler. Bu piyasada ne yaptığı belli. Böyle çok farklı bir Müslüman değil. Demiş ki herhalde Abdullah İbni Amr İbni Nas herhalde bu adamın sabahlara kadar iyi ibadetleri var. Geceyi iyi geçiriyor bu adam. Çünkü sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Size cennetlik bir adam gelecek diyor. Yanına sokulmuş Abdullah ibn Amr ibni La'as genç bir delikanlı. Efendi demiş babamla tartıştım sonra da 3 gün babamın evine gitmeyeyim diye karar ettim. Kalacak başka yerim de yok. Üç gün senin evinde misafir olsam olur mu demiş. O Peygamber Aleyhisselam'ın cennetlik adam dediği kimseye. Olur yavrum gel demiş. Bizde kalalım demiş. Gitmiş. Akşam olmuş. Yatmışlar. Ab Abdullah ibni Amr ibni el uyumuyor. Uyur numarası yapıyor. Ne yaptığını adamın merak ediyor beklemiş beklemiş birinci gece hiçbir şey yok ikinci gece adam sabah kadar uyumuş üçüncü gece de uyumuş sadece sağa sola dönerken uykusunda Subhanallah elhamdülillah tesbihler getiriyor sabah namaz olunca da beraber camiye gitmişler namazı kılmışlar üçüncü gün Abdullah ibn Amr ibn As Demiş ki, efendi demiş, sana ben dedim ki, üç gün babamın evine gitmek istemiyorum. Sende misafir kalayım mı diye. Doğrusu böyle bir olay yoktu. Bunu bir tuzak yaptım ben senin evine gelebilmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin hakkında biraz sonra buraya cennetten bir adam gelecek demişti cennetlik bir adam gelecek demişti senin ben günlük hayatını biliyorum bir farkın yok bizden gece çok ibadetler yaptığını zannettim senin bu kadar cennetlik bir adam statüsüne gelmen için yahu hiçbir şey göremedim ben sende ne teheccüd kılıyorsun ne desen gece Kur'an okuyorsun yaptığın bir iş yok senin e yavrum bu kadar demiş. Benim benim yaptığım bu kadar. Ben ilave bir ibadet yapmıyorum demiş. E Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında cennetten adam diyor. Vallahi ben bilmem demiş. Bana göre ben ilave bir şey yapmıyorum. Ama Rabbimin huzurunda önüne koyabileceğim iyi bir şeyim var demiş. Nedir o demiş? Sen kendini nerede iyi görüyorsun? Şu göğsümde hiçbir Müslümana karşı soğukluk yok demiş. Kimseye de haset etmedim demiş. Başka bir özelliğim yok benim demiş. Kardeşler bu hadisi şerif <gülüyor> Buhari'de ve Müslüm'de değil sahihlik derecesi yüksek bir hadis değil Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve diğer hadis kitaplarında var ama masal da değil masal da değil bir sahabiye ait hatırayı Enes İbni Malik naklediyor dikkat ederseniz bu hadisi şerif çok uzun ilimler de ihtiva etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, size cennetlik bir adam gelecek diyor. Onlar da kim bu cennet garantili adam diye merak ediyorlar. Kim olabilir cennetlik adam? Biz böyle bir şeyle karşılaşsak, kim olabilir? Hacca gitmiştir muhakkak. Ramazan'da da iftar vermiştir muhakkak. Bir de bir vakfa, derneğe, gruba, tarikata bir yere girmiştir muhakkak. Eh sakallıdır da tabi, sakalsız da olmaz. Çocuklarından birini de İmam Hatip'e vermiştir. Öbürlerini de doktor yapmıştır. Afrika'ya sadaka da gönderiyordur muhakkak e, kim olabilir ki başka cennetlik adam i̇bn Amr i̇bn As, Az sahabi merak etmiş kim olabilir bu adam Medine sokaklarında dolaşıyor beraber camide namaz kılıyorlar namaz kılmaktan kaynaklansaydı bu e hepsi aynı camide, aynı peygamberin arkasında o namazı kılıyorlardı. Hepiniz cennetliksiniz demesi lazımdı. Bu adam filan yerdeki camiyi yaptırmış biri olsa bilinirdi zaten. Herkes görürdü bu adam filan camiyi yaptırmış. Böyle bir şey de yok. Bu adam filanca Uhud'da şehit düşmüş adamın babası dense o da bilinirdi. Şehit babası olarak herhalde bu ödülü kazanmıştır denirdi. Kaldı ki onun gibi bir sürü daha şehit babası var. Onlar için de bu ünvan kazanılırdı. Ortada gözle görülecek bir şey yok. Olsa bilir zaten sahabe. Herkesin gözü önünde Bedir'de şöyle, mücahitlik yapmıştı denir. Mesela, Übey ibn Ka'b için, radıyallahu anh, böyle bir şey söylese, aleyhissalatu vesselam Efendimiz, herkes bunun nedenini bilirdi, çok iyi hafız çünkü. Ebu Musa el-Eşari, radıyallahu anh için, böyle bir şey söyleseydi, aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bunu da bilirlerdi, çünkü o Kur'an okuduğu zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işini gücünü bırakıp onun okuduğu Kur'an'ı dinliyordu. Çok güzel Kur'an okuyordu. Ebubekir için de söylense e bunu anlamayacak ne var? Mağara arkadaşı. İlk Müslüman. O cennetlik olmayacak da kim olacak? Ama bir adam için bu adam cennetliktir diyor sallallahu aleyhi ve sellem adamın hiçbir özelliği yok. Eh olsa olsa Adam gece teccüddedir. Gece sabaha kadar gözleşe akıtıyordur adam. Kur'an okuyordur sabaha kadar. Yani insanların gözü önünde olmayan bir özelliği vardır muhakkak bu kişinin diye düşünmüş İbn Amr ibn Lāz. Ama yaptığı araştırma bu sonucu vermemiş. Çok enteresan bir şekilde, üç gün izlemiş adamı. Üç gece izlemiş. Beraber eve gidiyorlar akşam, sabahleyin beraber camiye geliyorlar. Bu onun evinde misafir kalıyor. Üç günde elde ettiği tek ipucu, adam sağa sola dönerken, hani uykusunda insan sağdan sola dönerken uyanıyor ya bir miktar, uyanınca estağfurullah, subhanallah zekirler yapıyor adam. O da sağdan sola dönene kadar yani on bin defa Sübhanallah demiyor. Bir Sübhanallah diyor devam ediyor adam uyumaya. Uyanınca Allah'ı hatırlıyor diyebiliriz buna. Adam kendisi de yahu şu işleri yaptım bu işleri yaptım demiyor. Yok öyle yaptığı bir şey yok adamın. Adamın tek özelliği var. Kendisinin de hatırladığı çevresinde de bilinen nötr göğüslü adam. Müslümanlara karşı kin ve nefret taşımıyor. Haset yok göğsünde. Bu formül nedir değerli kardeşlerim? Formül şudur. Bir insan La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip, iman ettiği zaman, o cennet için ayarlanmış bir beden sahibi demektir. Cennete uçacak bir kuştur o. İlave yükler, kanatlanmasını engelleyecek ağırlıklardan dolayı cennete uçamıyordur uçamıyorsa yoksa iman la ilahe illallah muhammedur rasulullah cennetin şifresidir ama kindar adam cennete giremiyor hasetçi müslüman hasediyle cennete giremiyor dedikoducu, iftiracı, Müslümanların ayıpları üzerinden servet yığmaya çalışan, başkalarının ayıplarını gündem yaparak şöhret olmak isteyen Müslüman, birisinin hanımıyla kavgasını, dedikodusunu yayarak ağzını kirletmiş Müslüman, Röntgen'i bozuk olduğu için, veremli diye, melekler tarafından bekletiliyor. Çünkü röntgeni bozuk bunun. Dışarıdan sakallı, tesettürlü, harika görünüyor. Camisine de geliyor Müslümanların. Dışarıdan sağlam. Dışı seni yakıyor, içi melekleri yakıyor. Çünkü dışarıdan sen yüz derisini görüyorsun onu melekler Röntgen'e koyduğu zaman, içinde müminlere karşı kin, nefret ve haset dolu bir göğüs sahibi olduğu için, haset ettiği için, dedikoduyu mubah gördüğü için, gıybeti kendisine uygun bulduğu için, o göğüsle cennete girilmeyeceğinden, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabri şerifinin başında görse bile, ey cennetlik adam hoş geldin diyemiyor ona. Değil cennetlik çünkü. Çünkü, kin ve nefretle, hasetle, dedikodu ile, gıybetle, cennete girilemez. Cennet, ambar değildir. Cennet, cennettir. İnsan deposu, İnsan ambarı olmayacak cennet. Dünya ise insanların ve diğer canlıların ambarıdır, deposudur. Angar gibi dünya. Doldur doldurabildiğin kadar. Kafire de yer var. Kindara da yer var. Nefret sahibi Müslümana da yer var. Dedikoducuya da yer var. İftiracıya da yer var. Yalancıya da yer var. zalıma da yer var. Mazluma da yer var. Mümine de yer var. Dünya uçak hangarı gibi bir şey. Ama cennet, hayır. Cennet, tertemiz bir yer olduğu için, temiz göğüslülerin girebileceği bir yerdir. İftiracının, dedikoducunun, yalancının, zalimin, ve bu hastalıkları göğsünde barındıranların, girebileceği bir yer değildir. Eğer böyle bir sıkıntı varsa tedaviden sonra cennete girecektir. Yine iman Allah'ın izniyle cennete sokacak. Ama tedaviden sonra, ateş tedavisinden sonra. Burada temizlenmemiş göğüsler cehennem ateşinde temizlendikten, mikroplardan arındırıldıktan sonra ancak cennetle yüzleşebilecekler. Çünkü cennete başka türlü girmek mümkün değildir. Ciddi bir arama yapılıyor. Röntgeni çekilecek, öyle insanlar cennete girecekler. Üst baş araması zaten her şey mezarda döküldü gitti, üstünü başını aramaya gerek yok cennete girerken. Ama göğüsler aranacak. Kirlerden arındırılmamış göğüs sahipleri cennete giremeyecekler tekrar Enes İbni Malik'in hatırasına dönelim ne diyor şimdi cennetlik birisi geliyor aranıza deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlar hani filmlerde bize iyi Müslüman olarak lanse ediyorlar ya uzun sakallı yeşil cübbeli sarıklı elinde asalı bir adam tak tak asasını vurarak geliyor hani böyle Hızır Aleyhisselam görüntülü işte muhteşem Ali bin Nebi Talip de olabilir tabi o gelen adam Enes İbni Malik diyor ki sakallarından abdest suyu damlıyordu terliklerini de eline almış yeni abdest aldığı için terliklerini de eline almış sallana sallana geliyor Hacı Dede geliyor namaza geliyor Bunlar asalı, yeşil cübbeli, beyaz sarıklı bir adam bekliyorlardı. Filmlerde roller öyle oynanıyor çünkü. Bir sıradan bir hacı amca gelmiş. Selamünaleyküm, selam. Onun da haberi yok. Hakkında konuşulan şeyden. Biraz önce Allah'ın peygamberi cennetlik adam demiş onun için. Haberi yok. Terliklerini eline almış de geliyor adam. Sade insan çünkü protokol adamı değil, Allah adamı. Protokolle alakası yok. Sakallarımı kurutayım da, işte tertip düzenli gireyim, böyle bir tertip yok. Sakalından su damlaya damlaya geliyor. Sade, saf. Kendisi insanlar için, bir şey düşünmediğinden, insanların da onun için ne düşündüğünü merak etmiyor. Bana ne derler diye merak eden, çok kimseye diyeceği şeyler bulunduğu için bunu merak ediyordur. Şu tipim düzgün olsun diye gayret eden, başkasının tipsizliğiyle meşgul olduğu için öyledir. Baktığı aynadan görüyor insanları. Kendisini görüyor dışarıda aslında. Saf bir Müslüman. Derdimiz. Sabaha kadar denetliyorsun, gizli kaydedilecek bir şey yok adamın. Zavallı teheccüde kalkacak bir adam da değil. Sabaha kadar Kur'an okumamış. Paralarını sayıp sayıp, bunların yarısını yarın Resulullah'a vereyim, aleyhissalatü vesselam, yarısını da çocuklarıma elbise alırım gibi bir infak da yapmıyor adam. Yok bir şey yok zaten sıradan bir Müslüman gündüz olursa da hurma bahçesine gidecek, hurmalarını sulayacak, gelecek işte sade bir Müslüman. Ama Röntgen'i çok temiz. Hiçbir Müslümana kinim yok benim diyor. Be adam! Hiç mi seni rahatsız eden komşun olmadı? E, olmuştur tabi, komşuluk bu. Hiç mi camide ayakkabını yanlışlıkla giyen olmadı? Olmuştur tabi. Hiç mi ayağına basan olmadı? Olmuştur tabi. Hiç mi hanımın kızdırmadı seni be adam? Kızdırmıştır tabi canım. O da insan çünkü. Evi var, çoluk çocuğu var. Ama sinirini göğsüne fidan gibi dikip büyüttürmemiş. Estağfurullah demiş, çekmiş gitmiş. Allah seni de affetsin, beni de affetsin demiş. Unutmuş onu. Hakkını helal et kardeşim diyen birisine, Helal olsun dediğinde gerçekten helal etmiş. Sen hacca gidiyorsun helal olsun hakkımız deyip içinden de görüşürüz kıyamet günü dememiş. Göründüğü gibi olmuş. Yüzü gibi göğsü var. Göğsü gibi de yüzü var. Diliyle kalbi aynı beynin şeylerini düşünüyorlar. Dilinden beyaz deyip kalbinden kara düşünmüyor. Dilini tuttun mu beynini tutmuş oluyorsun. Görmediyse görmemiş oluyor. Duymadıysa duymamış oluyor. Cennetlik adam profili bu. Cennetlik adam. Biz Enes İbni Malik'in radıyallahu anh izlediği bir Müslüman olsaydık bu görüntüyü verebilir miydik diye, oturup düşünmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, ta seneler öncesine gidip, bu hatıraya esasen gerek yoktur. Herhangi birimizi, çocuklarımızdan sorduklarında, bizim röntgenimizi, nasıl tarif ederler acaba? Eşlerimizden sorulduğumuzda, kocan nasıl biriydi? Eşin nasıl biriydi? Hanımın kimdi? Sorusu, Enes İbni Malik'in, bugünkü hatıralarıdır. Yalnız bir şartım var. Ölünce, herkes badem gözlü oluyor da, o zamanki tariflere inanamam. Kimse kusura bakmasın. En zalim adam bile elinden kırbaç düşmemiş adam bile öldüğünde rahmetli iyi adam da oluyor zaten. Rah i̇yi ki öldü rahmetli olduk yani biz olduk rahmetli demek istiyor herhalde. Dün lanetler yağdırıyordu bugün ağlıyor. Sevinçten mi ağlıyorsun be kadın yoksa üzüntüden mi soramıyorsun çünkü ağlamasa ağlamadı olacak çok ayıp olur. Göğüs kirliliği bu ağlama tarzı da. Hep verem olmaz ya göğüste. Tüberküloz da olur. İsmi değişir aynı hastalıktır o. Dün dualar ettiğin adam, kadın bugün öldü. Matemde herkes gibi sende ağıtlar yakıyorsun. Şükür secdesine niye kapanmadın? Demek ki, sorun var ortada. Senin röntgen cihazında bozuk. Kardeşlerim, herhangi birimiz çocukları, eşi, iş ortağı, işçisi, patronu, vakıftaki arkadaşı, dernekteki arkadaşı, alt kattaki yan dairedeki komşusu tarafından Abdullah İbni Amr İbni'l As gibi, gelip izlendiğini varsayabilir. Herhangi birimiz bunu yapabiliriz. Bir istihbarat çalışması bizim hakkımızda yapıldığında, bu mümin kimdir sorusuna, bizim kendi biyografimizi, CV'mizi tanıtarak verdiğimiz cevap hiç önemli değil. Elbette biz müthiş insanız. Eşimiz benzerimiz olmaz bizim. Hele bir sorsunlar bak neler tarif ederiz biz. Bütün iyiliklerin ana bayisi biziz. Kötülük asla bize uğramamıştır zaten. Ama çocuktan al haberi diyorlar ya bir de çocuklarımıza meleklerin sorduğunu düşünmek zorundayız. Eşimize çocuklarımızın bizim veya meleklerin sorgulama yaptığını düşünelim. O cevaplar, gerçeğe en yakın cevaplardır. Her halükarda, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın bu hatırası, sadece bir sahabinin cennetlikle ilgili müjdeyi nasıl karşıladığını anlatmıyor bize bugün de bizim bir göğüs röntgenini nasıl çektirebileceğimizi bize gösteriyor ve kardeşlerim bu sahabi biz çok şey yapmadık ama sadece müslümanlara karşı bir nefret taşımıyorum müslüman mı diyorum seviniyorum Haset taşımıyorum. Niye senin oldu? Niye benim olmadı diye bir endişe taşımıyorum diyor. Burada hepimiz hayatı, güneşi, dünyanın dönüşünü bir dakikalığına durdurmamız lazım. Şu dünya bir dakika dursun yahu. Hayat bir dakika dursun, bütün şarteller insin. Ve bu soruyu biz kendimize soralım. Abdullah İbni Amr İbni Lasın, ben sende bir değişiklik göremedim kardeşim. Sen nasıl bir Müslümansın? diye bana sorduğunu, eşime, çocuklarıma sorduğunu düşüneyim Müslüman olarak. Ailemize sorulduğunu düşünelim. Ve, Ansızın o yeşil cübbeli, beyaz sarıklı, uzun sakallı, elinde asalı adam evimize girsin. Ey ev halkı selamun aleyküm desin. Ve aleyküm selamdan sonra bu evde son bir yılda bir Müslümanın hasedi yapıldı mı diye soru sorsun. Siz bir yıldır çocuğundan yaşlısına, dedesine, nenesine kadar bu evde bir Müslümanın aleyhinde konuştunuz mu? Gıybet ettiniz mi? Dedikodu ettiniz mi diye sorsa, o yeşil cübbeli, uzun sarıklı, asalı adam, ne derdik acaba? Biz bunu mezara girmeden, mezar sorgusunun testi gibi de kabul edebiliriz. Test yapalım kendimize. Çünkü sorulacak bu. Cuma akşamları ecdadı için Yasin okumak üzere toplanırdı insanlar. Şimdi sizin evde sohbet yapılıyor. O sohbette hangi Müslümanın linç edileceği ile ilgili şeyler konuşuyorsun saatlerce. Elinde tefsir kitabı dilinde Müslümanın dedikodusu. Kara listelerin var karalanacak insanların isimleriyle oturup kalkıyorsun, ama tefsir kitabı önde duruyor. Ha. Tefsir okumak için otur, Müslüman doğramak için konuş. Bu göğüslerde, film çok kötü görüntü verir. Müslümanın göğsü berraktır. Sabaha kadar bir bir tarafından izlenecek olsa bile, bir hatası bulunamaz, artısı bulunmasa bile, imanıyla zaten Allah'ın izniyle cennete girer o. Kaldı ki, şöyle böyle bir iki, ayetle, hadisle amel etse, zaten uçup gidecek cennete. Kardeşler, bu hadisi şerif bir sahabinin hatırası. Ama açıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte cennet vizelerinden bir vize daha koyuyor. Buyuruyor ki bütün temiz kalpliler ve doğru dilliler en iyi insanlardırlar. Oradaki sahabiler demişler ki Ya Resulallah doğru dilliyi bildik yani yalan konuşmayan insan demek. Peki temiz kalple kimi kastettiniz? Buyurmuş ki temiz kalpliler harama batmamış zulmetmemiş kin taşımayan haset etmeyen kalp demektir buyurmuş bunlar değerli insanlardır kardeşlerim haset çocuğun yeni doğan kardeşini kıskanmasıdır ya bu bir hasettir 3 yaşında bir çocuk annesi bir doğumda yaptığında çıldırır. Neden çıldırır? Çünkü anne ikiye bölündü, baba ikiye bölündü. Eldeki nimet gitti. Belki çikolatalar gitmedi ama ana gitti. Beş saat kucağında duruyordu. İki buçuk saate düşecek bu. Bebekken hep böyleydik. Keşke büyüyünce muhtarlığı kaybedenler de yeni seçilen muhtara karşı öyle yapmasalardı. Keşke bende olmayan bu siyasi nimet, bu fabrika nimeti, bu şöhret nimeti veya belası, Bende yok ama mümin kardeşimde var. Ne fark eder diyebilseydik. Ne yazık ki o yeni kardeşi olduğunda çılgına dönen çocuk 60 yaşında da olsa, 80 yaşında da olsa yeni bebeklere ya da başkasının oyuncaklarına hep o gözle bakar. İşte 80 yaşında 60 yaşında veya herhangi bir yaşta göğüs röntgeninde böyle bir haset görünmeyen Müslüman cennetlik Müslümandır. Göğüslerinde temizlik saklayabilenler kirlerden arınmış göğüs sahipleri onlar sabahlara kadar namaz kılmasalar, sadece yatsıyı ve sabah namazını kılsalar bile cennetlik insanlardırlar. Ama sabaha kadar namaz, sabahtan akşama kadar düşmanlık, haset ve dedikodu bu cennetlik değil. Bu tübergülozdan tedavi olduktan sonra cennete girebilecek bir standarttır. Çünkü Allah cennete girmenin şartlarından söz ederken "Ve naza'na ma fi sudurihim min gillen ihwanan ala sururin buyuruyor. Cennete girebilmek için cennet şartlarından bahsederken Allah, göğüslerinden kin ve nefreti çıkardıktan sonra, kardeşler olarak onları cennete koyacağız Allah buyuruyor. Cennete girebilmenin en temel şartı, temiz göğüslü olmaktır. Yalnız ve yalnız kardeşler, temiz göğüslülük, bütün ümmeti Muhammed'in fertleri içindir. Sadece, kendi mezhebinin, tarikatının, grubunun, vakfının adamlarına karşı berrak, diğer Allah diyenleri, Muhammedun Resulullah diyenleri ise, ikinci sınıf köleler olarak gören, ve nazana ma fi takılıp kalır. Onun röntgeninde sorun var. O kendi grubu içerisinde dünyanın en veli adamı. Evliyalardan bir evliya gibi görünüp diğer Müslümanı çatık kaşlarıyla izlemeye çalışan gözle baktığında doktor Sağlıklısınız maşallah maşallah kulaklıkla dinliyor o nabızlarınız da çok güzel filan diyor ya bir de Röntgen'e yatırılınca yılların verem hastalığı meğer ki göğsündeymiş anlaşılıyor. O kendi haç arkadaşlarıyla veya da beraber bulunduğu kimselerle memleketinden insanlarla bir aradayken Elbette, elbette, tabii tabii. Afedersiniz kardeşler filan nazik bir insan ama başka bir grubun Müslüman ile karşılaştığında Yahudi ile karşılaşmış gibi kaşlarını çatan adam, tübörglözlu adamdır. Göğsünde sıkıntı vardır onun. Çünkü Allah bu kelimeyi tevhidi tekrar eden, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesi cennetine koyup, Peygamber aleyhisselamla buluşturacağı halde, bu, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, şu kadar infak eden, bu kadar dinine hizmet eden, bu kadar namazlar kılan insana göğsünde yer bulamıyor. Allah veriyor, bu vermiyor. Allah cenneti veriyor, bu küçücük bir koltuk vermiyor. Cennet standartlarına aykırıdır bu. Mümin göğsü temiz insandır. Kafire gelince nazik oğlu nazik, mümine gelince küheylan beyi olamaz mümin. Tam aksi olur ama. Müminin önünde kol kanadı kırık insan, kafirin önünde heybetli mümin olursun. <gülüyor> mümin kalitesi budur Kur'an böyle istiyor kendi aralarında namaz kılanlar oruç tutup iftar edenler kendi aralarında kolları kanatları kırık kuşlar gibidirler Tabii efendim derler kafire efendim demez hiçbir zaman ne demiştin der tamam bakarız der kapalık yapması da gerekmez heybetli olması gerekir kafirin önünde ceketini yakanı her şeyini düğmele mümine gelince yakanı bile boz olamaz bu ruhemâ'u <gülüyor> beynehum böyle değil müminlik sadece haccetmek ramazanda oruç tutmak değildir ki müminlik bir karakterin adıdır İnsanlık çeşidinin adıdır. Mümin insan cuma namazında da belli olur. Misafirini ağırlarken de belli olur. Eşiyle konuşurken de belli olur. Kucağında çocuğunu oynatırken de belli olur. Düğününde de bellidir, cenazesinde de bellidir. Mümin karakterli insandır. Bu karakteri de Resulullah'tan alır sallallahu aleyhi ve sellem. Karakterimizin aslı peygamber karakteridir. Bu nedenle amcasının amcasının katilleriyle amcasının ciğerini parçalayanlarla Aynı safta namaz kılmakta sakınca görmeyen peygamberimiz var. Müminlerin anası. Resulullah'ın eşi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebubekir'in kızı Ayşe'ye. Çirkinliğinden, çirkinliğiyle iftira edenler bir daha bu Medine'de gözüme görünmesinler diye, dışlanmadılar Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Yasal cezalarını çektikten sonra, hanımına iftira suçuna bulaştı, bulaşmışlar, Resulullah'ın arkasında namaz kıldılar tekrar. Dosyalarını, ahirete bile ertelemedi. Çünkü, mümin göğsü, stokçu göğüs değildir. Allah'tan, af ve merhamet beklediği gibi, affeden, merhamet eden bir göğüstür mümin göğsü. Peygamber aleyhisselamın, yakasına yapışıp, bize şunu ver bunu ver diye dilencilik edip beş gün sonra da ellerin ayaklarına kapandıklarında dün neydiniz rezil elifler bugün geldiniz utanmıyor musunuz demedi onlara çünkü Allah'ın rahmeti mümin karakteri ve mümin şahsiyeti ateşi söndürecek kadar güçlü bir buluttur Hamza'nın katili, amcasının katili, önüne oturduğunda, seninle derin bir hesabımız var ama, şu toplantı dağılsın demedi ona. Demedi. Hesaplaşırız demedi. Ebubekir Bekir radıyallahu anh, bu ümmetin halifesi olsun diye teklif getirildiğinde ensar karşı çıktılar. Dediler ki, Resulullah sağlığında aleyhissalatü vesselam kimin diyarına gelip teslim olduysa halifesi de yani vekili de onlardan olsun. Adalet bunu gerektirir dediler. Derken, derken, Konuşuldu, edildi. Ebu Bekir bu işe en uygundur diye karar verildi. Ebu Bekir, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam vekili oldu. Bir saat önce, bu iş, peygamberin gelip topraklarına sığındığı Medine'lilerin hakkıdır diyenler, ellerini uzattılar. Bir emrin var mı Ebu Bekir dediler. İslam, İslam, İslam ve Müslüman Bir saat önce biz çekişiyorduk. Allah siz yasal çoğunluğu sağladınız ama bunu bir görüşürüz bir yerde demediler. Yıllar sonra o tohumdan şeytan ağacı büyütmediler. O gün öyleydi. Elhamdülillah Allah bize böyle nasip etti deyip gittiler. Neden? Çünkü dert zaten Allah için yaşamak, cihad etmekti. Ha bu Bekir'in sancağı altında cihad ettik, ha Beyden'in sancağı altında cihad ettik, Saat bin ubade olmuş, kim olursa olsun ya, ben Allah'ın cennetine gireyim de, senin adın ne olursa olsun deyiverdiler. Bu mümin göğsüdür. Yüz kere yarsan, içinden bu hakikat çıkar. Bana Allah lazım, gerisi senin olsun. Allah Allah deyip kullarının cebine dalmak yok. Allah diyorsan gerçekten Allah'ın rahmetine tutun. Dilin Allah diyor, elin kulların kasasında duruyor. Böyle değil Müslümanlık. Bu göğüs zedelenmiş göğüstür. Kardeşlerim biz ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ağzımızdan çıkan sözler Muhammed aleyhisselam'ın sözlerine benzemek zorundadır. Karakterimiz onun karakteri olmak zorundadır. Biz kabri başında üç dört damla gözyaşı akıtarak, hiçbir meleği kandıramayız. Hiçbir melek o damlacıklara kanmaz. Melekler kimseyi Hacı Efendi diye çağırmadılar bugüne kadar. Ebu Bekir radıyallahu anh'a da Hacı Ebu Bekir demediler. İlk Hacı odur üstelik. Hacı Ebu Bekir duydunuz mu hiç? Sıddık Ebu Bekir duyduk ama. Mağara arkadaşı Ebu Bekir duyduk. Mücahit Ebu Bekir duyduk. Hacı Ebu Bekirlik yok. Çünkü hacılık dış görüntüdür. Namaz dış görüntüdür. İftar sofra görüntüsüdür. Zekat yılda bir defa bir görüntüdür, makbuza kaydedersin, başka nereye kaydedeceksin? Ama, senin ümmeti Muhammed'in fertlerine karşı, müminlere karşı göğsündeki duyguların, röntgenindir senin. Melekler, hacı diye bakmazlar. Hangi göğsü taşıyorsun be adam diye bakarlar. وَنَزَعْنَا <gülüyor> مَا kin ve nefret göğsünde yoksa cennete girip araz ala sürerim mütekabilin koltuklara yaslanıp keyif sürmek var mümine nefret taşıdığın sürece mümini itham ettiğin sürece sen müminlerden daha değerli bir mümin olduğunu düşündüğün sürece Müminlerin sana hizmet etmesi gerektiğini düşündüğün sürece sorunlusun. Bu sorun göğsündeki bir sorundur. Bunu ancak uzman doktor olan melekler çözecek. Beni aldatabilirsin. Ben de seni aldatabilirim. Ağlamalar, sızlamalar, feryad-ı figanlar, bayılmalar, ayılmalar, Beni inandırabilir, ben de seni inandırabilirim. Ama her bayılanı sedyeye koyup cennete taşımıyor melekler. Ayılsan da bayılsan da sedyeli sedyesiz sırata koyuyorlar. Allah'ın sedyesi sırattır. O sırattan hasta olanlar, mikroplar arınma bölümüne, karantinaya aşağıya, temiz yürekliler cennete geçecek kardeşler ortada bir hakikat var bu hakikati yüzlerce kere haykırmak istiyorum İslam Kabe'si kadar değerli mümin görüyor İslam'ın namazı kadar değerli mümine karşı sadakat anlayışı var İslam'ın haç gibi ibadet olarak karşımıza koyduğu mümini ziyaret etmek diye bir düşünce var. Müminler bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmek zorundadırlar. Tuğlalardan bir tanesi çürürse duvara zarar vereceği için bu. O suçludur. Tıpkı alkol kullanan Müslümanın suçlu Müslüman olduğu gibi. Kıyamete doğru. Belki Mescid-i Aksa'mız, maazallah belki Kabe'miz bile, topraklarımız işgal edilebilir. Göğüslerimizi işgal ettirmemeliyiz. Kafirlerin memnun olacağı sonuçlar için birbirimizi üzmemeliyiz. kafirin alkışına aldanıp, mümini rencide eden, sabaha kadar namaz kılsa bile, mescidin kapısından, mümin olarak içeri girmesi zor bir insandır. İslam, Kabe'si gibi mümini olan bir din, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek kabri şerifi varsa, bu binada da, onun ümmetinden bir insan var. O benimdir, benim ümmetindendir dediği sürece, o da onun taşıdığı değerden taşıyor. Biz ümmeti Muhammediz. Sıradan bir ulus, sıradan bir halk, sıradan bir grup değiliz. Bunun için, selamun aleyküm diye söze başlamayana, ne diyorsun diye sormak bile yoktur bizde. Çünkü bizim söz başımız şifremiz bile bize ait bir şeydir, selamdır. Her şeyi parola olan ve her şeyi kendine mahsus olan ümmet böyle bir ümmettir. Bunun için kimseye zarar vermiyor olsan bile üç günden fazla küs durmayı tıpkı alkol gibi domuz eti gibi faiz gibi zina gibi haramdır diye tanıtmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Bir domuzu kesip butundan şiş kebap yapanın yaptığına da haram diyor. 72 saatten fazla bir Müslümana küsene de haram işledin diyor. Haram, haram. Neden? Çünkü 3 günden 72 saatten fazla sürdürülebilmiş bir kin ve nefret alkol gibi, domuz eti gibi müminin göğsünde sorun oluşturur. Ben istediğimi severim, istediğimi sevmem. Konuşmam var mı bir diyeceğin? Diyemezsin. Üç günden fazla kindar kalamazsın. Neden? Çünkü sen ben ümmeti Muhammedten olmak istiyorum diye form doldurdun. Bu büyük rahmet ümmetinin üyelerinden birisin sen. Beni böyle kabul edin. Ben böyle bir sert adamım. Diyemezsin. Seni böyle kabul etmezler. Kindar Yahudilerin grubuna geç derler sana o zaman. Çünkü bu ümmet, Ruhemâ'u beynehum ümmettir. Kendi arasında merhametini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kopyalayan, Ashab'a benzemeye çalışan bir ümmettir bu ümmet. Ben böyleyim. Bizim sülalede genetik bu. Yahudilerde de genetiktir bütün zulümler zaten. Genetik ibadet de olmaz. Genetik kin ve nefret de olmaz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Himalyalardan gelmiş bir kabile değiliz biz. Topraktan gelmiş Adem'in çocukları Muhammed Aleyhisselam'ın eteklerine yapışmış ümmeti Muhammed'iz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için bizde sinirlenmek küsmek nefret etmek bile yasalara bağlı bir haktır evet biliriz sen sert genetik sert bir adamsın baban da rahmetli sert adamdı çok hem de amcanla baban da epey dövüşmüşlerdi köyde onu da biliriz madem öyledir sana 72 saat bağırıp çağırma hakkı verdi işte Allah 72 saat sonra Çağır bakalım Gidin bir çay için Neden Çünkü Sen doldurduğun formda Muhammedun Resulullah Demiştin O Muhammedun Resulullah Dediğin Muhammedin de Amcasının Ciğerlerini söken adam Sadece 4 sene sonra Karşısına çıktığında Beni affedecek misin Ya Resulullah dediğinde Yaşlı gözleriyle ona baktı affetmeyeceğim demedi. Basit bir tartışmayı küçük bir menfaati Resulullah'ın amcası Hamza'dan daha mı değerli tutacaksın sen? Seyyid-i Hamza'dan kıymetli bir şey mi var? Ümmet olmak kabile kültürünü dağ anlayışını ova kültürünü dışarıda bırakıp ihramla Resulullah'ın Kabe'sini tavaf ettiği gibi tavaf nasıl ediyorsan dış kültürleri cahiliye anlayışlarını ümmeti Muhammed olmanın dışında bırakıp tıpkı ashab-ı kiram gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kenetlenen ruhama o بينهم insanlar gibi olmak zorundasın. Yasal hakkın değildir küsmek. Gıybet ebediyen hakkın değildir. Dedikodu tıtır fıtır yapamazsın. Mümin gür sesle konuşur, hakkı haykırır. Esaj mesaj atamaz. Böyle şeylerle ulaşamaz mümin. Bütün dünyanın kültürü böyle olabilir. Ben bütün dünya değilim ki. Bütün dünyayı yok sayan ve Allah diyen bir insanım ben. Bütün kainatı cinniyle, şeytanıyla, insanıyla yok sayıp La ilahe illallah dedim. Benden önceki nesil olan ashabı eğitirken İbni Abbas'ı 9 yaşında karşısına aldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti ona? Yavrum, bütün insanlık bir tarafa olsa da sen tek kalsan bile, bu ümmetin çocuğu bile 7 milyar insan bir tarafta ben tekim burada diyebilen bir ümmettir. Çocukları bile böyledir. Kalabalığın peşinde, sürüklenemeyiz. Biz hakkımızı ararız. Ne zulmederiz, ne zulme razı oluruz. Ama sabahlara kadar müminle cedelleşemeyiz. Mümini ezmek için gazete ilanı veremeyiz. Müminin onurunu beş paralık edemeyiz. Müminin, namusunun görüntülerini, teşhir etmenin de, namussuzluk olduğunu düşünürüz. Biz müminiz. Allah dedik. Muhammedun Resulullah dedik. Bizim standartlarımız, Allah'ın standartlarıdır. Olmalıdır. Biz Medine'ye, Sadece sevgili peygamber aleyhisselam efendimizi ziyarete gitmeyiz. Ruh alıp gelmek için. Enes Malik olmak için. Hamza olmak için. Aişe, Fatıma olmak için geliriz. Bir müze ziyareti gibi Medine ziyareti yapıp gelmekle şarj olup geri gelmek arasındaki farktır bu kardeşlerim hepimiz büyüğümüz küçüğümüz kadınımız erkeğimiz hocamız cemaatimiz evimizde küçük bir röntgen çekelim göğüslerimizi kontrol edelim şu sahabi gibi adı şanı bilinmeyen bir sahabi üstelik. Meşhur değil. Şehit babası şehit oğlu değil. Filan alim sahabi değil. Göğsü temiz sahabi. Müslümana karşı kin taşımıyor. Nefret taşımıyor. Böyle bir sahabi biz olabilir miyiz? hadi Uhud şansımız kalmadı bizim. Yok Uhud yok meydanda. Ebu Bekir olup Osman olup ordular donatacak halin de yok. Ali olup Hayber'i fethedecek kimliğin de yok. Hayber yok çünkü. Ama temiz göğüslü olmak, müminlerle cedelleşmeden yaşamak şansımız da mı yok? Sadece dünya Yahudileri, Zalimler, birbirili cedelleşen müminleri görmek istedikleri için, sadece, kıs kıs gülüp arkamızdan eğlensinler diye, müminler olarak, birbirimize, nasıl tweet atarız biz? Ne demek tweet atmak? Bir müminin, arkasından konuşmanın haram olduğu, ne zamandan beri hüküm olarak değişti. Biz ümmeti Muhammediz. Karakterimiz, Resulullah'ın karakteridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ise, kimsenin arkasından konuşmayan bir karakterin sahibiydi. Temiz göğüslüğüydü berraktı. Öğlelerine de cennet vaat etti. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve elhamdülillahi rabbil alemin.